Ç çekeceğiz tamam Kapak açıldı Annem bu gülütüye mutlaka uyanır Şüpheleri kapatıp sessiz olmalıyım Aydın Aydın oğlum sen misin geldin mi hmm, İşte uyanmış Odama gidiyor Beni orada bulamayınca mutlaka buraya da bakar Ne yapsam acaba Kapının arasına gizlensem O yerdeki eşyaları görürse alır En böylece beklemek. Belki buraya gelmez. Hay Allah odasında da yok. Ah, peki neydi o gürültü? Şu odadan mı geldi yoksa? Eyvah buraya doğru geliyor galiba. Evet evet, evet kapıdan da geldi işte. Şey Üşüyü yapacak şimdi. Aydın. Ee, e, anne. Ne yapıyorsun burada? Kıskınlak yakalanmak yapma derler oğlum Aydın. En iyisi doğruyu söylemek. Aydın neden yatıyorsun orada? Söyle bana ne oldu?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 Hadi, şimdi bana yıvallah. Eh, yarabbim, bu hali? Sen oğlumu kurtar. Bu kumar illetinden kurtar. Mehmet'in tokadi hazretlərin yüzü suyu hərmetini... ...oğlumu ıslah eyle. Bir hayırsızlık etmesin. <Sessizlik> Sabahtan bəl, şu bavulu ı taşımaktan kolum kaptı. Karnım dağım məciktir Öğren geçti. Hiçbir antikacı değerini vermiyor bunların. Hepsi üç kağıtçı. Bir simit alıp şu parkta oturayım biraz. He o da ne? Bir antikacı dükkanı. Allah Allah. Bugüne kadar hiç görmemiştim. Bir şuraya gidip göstereyim bari.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 ...bir mağaraya benziyordu. Demek define bir mağaranın içinde... ama nerede? Babamın gittiği oya gidip baksam. Ama bu harfını çözemem ki. yanında bile olmalı. Tek başıma yapamam. Bu yazıyı okuyabilen güvenilir... ...birini bulmam lazım. Antikaları değerine satabildin mi bari? Antikaları mı? Hı? Ha, evet. Borcumu ödeyecek kadar ettiler. Hay Allah. bu neden düşünemedim. Evet antikacı...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 pekidir öyleyse O evliyalar bahçesinin her yaprağında ayrı güzellikler bulunan bir gülüdür. O hidayet yolunun rehberi, o evliyaların hocasıdır. İstanbul'da eshab Kiram'dan sonra metfun bulunan üç büyük evliyadan biridir. 1664 senesinde Tokat'ta doğmuş ve 83 yaşındayken İstanbul'da vefat etmiştir. Bunun kapanına inen cadde ile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 Hanımefendi. Biz onu ararken o bizi buldu. Yolculuğunuz nasıl geçti Emir Efendi? Anlatın bakalım. <gülüyor> Elhamdülillah efendim rahat bir yolculuk yaptık. Daha ediyor neden buraya gelene kadar bir sıkıntıya maruz kalmadık. Üzerimizde bize verilecek emanet var mı? Allah'a şükür. Ya Rabbi bu ne büyük <gülüyor> nimet.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 Şam. İyice bak. Kâfile Şam'a ulaştı mı? Evet efendim, ulaştı. Sen kâfile içinde var mısın? Yok mu hocam? Şimdi tekrar Mekke'ye bak. Ne görüyorsun söyle? Bir başka kâfile Mekke'den çıkıp ilerliyor efendim. Kâfireye iyi bak. Kendini görebiliyor musun? Evet, evet efendim. Bir arkadaşımla beraber sohbet ederek yol alıyoruz.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 Yolculuğunuz Mısır tarafınadır. Nasıl emredersiniz? Emin evladım. Ayrılık vakti gelip çattı. Bundan sonra seninle Allah-u Alem bir daha görüşemeyiz. Bizden bir arzun, bir isteğin var mıdır? E Efendim. Çekinme evladım. Söyle.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 Şu işe bak Ben olsaydım başka şeyler isterdim Ne gibi şeyler Ne bileyim para mara işte Ben de zannettim ki hocasından define isteyeceğim <gülüyor> Hani bizim aradığımız defineyi Getirip buralarda gülmeyecek he? Biz de gidip onu çıkaracağız Ne gülüyorsun Ondan merhamet sende Hır. Bu zıtlığa gülüyorum Bana bak amca. Sakın burada da mecazi bir şey olmasın he? Hani hiç şifre çözüğü falan yok da Ha babam okuyorsun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 Mehmet Emin Tokadi Hazretlerine vesile ederek... ...muradını Allahu u Teala'dan iste. Ee, burada birçok mezar var. hangi olur? Şu demir parmaklıkla çevrili olan mezar var ya... ...işte o. Mehmet Emin Tokadi. Bu hisini duydukça içim ürperiyor. Sabahtan beri dönüp dolaşıp bu ismi duyuyorum. Çok garip. İçimde acayip bir his var. Sanki bir tuzak bekliyor beni. Bir tuzağa düşecek gibiydi. Gerçekten garip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 Hay Allah, su birikintisi varmış, ayaklarım ıslandı. Bu daha şimdiden sızlanmaya başladın. Yürü bakalım. Ama nereye? Ölüme bile göremiyorum ki elindeki feneri yok. Hey! Hey kafanı orada yol daralıyor. Ah, tam da zamanında yetişmiş feneri. Neredeyse kafamı çarpacakmışım. Hadi, hadi bey zaten siz geçin. Biz de gidelim. Tamam, tamam. Of. Roman sıkıştım ben burada ilerleyemiyorum. Azamma hadi gayret et biraz. Ha Aa, oluyor, oluyor. Kolum sıkıştı çekemiyorum. Az kaldı. Biraz daha gayret. Ha. Ha. Oldu işte. Bu yer <gülüyor> çamur içinde kaldım. Diye mi sınızdı? <gülüyor> neyse neyse hadi sıra siz <gülüyor> ha, işte oldu. Oy canına. Ne akabancacuk bu keşfettiniz. Ben haydi iki taşmışlar.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 Burada kenara bana. Ay canına çok darmış. Tamam. Hadi bakalım gör. Oh ne ürkütücü bir yer bu Ya Allah hepimizi kabir azabından korusun. Burada nefes alabiliyoruz. Küfür diyebiliyoruz. Ya mezarda öyle mi? Sus sus şimdi. Yine mi tuyh Evet. Yarasa çalıklıkları bu sesler.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 işte sudan çıktık oh, Dur Ne olur biraz dur Yürüyemiyorum baksa ayağın nasıl kanıyor görüyor musun Aa, evet. Gerçekten fena yarılmış Böyle devam edemezsin Bunu sarmamız lazım dur Şu gömleğimden biraz yırteyim e, e, Benim benim için gömleğinizi parçalamış. Hadi Fazla konuşmada uza şu ayağını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 Sefa geldiniz kardeşim. Sefa bulduk efendim. İsminiz Muhammed Demir midir? Evet, e, fakat lidde sizi bekler dururduk. Hoş geldiniz. Gelin sizi bir kucaklayayım. Şimdi üzerinize mübarek Mekke toprağının hocamın kokusu vardır. Evet efendim. Hocamızın bende bir emaneti vardır. Buyurun. Bu mektubu size gönderdi. Teşekkür ederim efendim efendi. Bizi ziyadesiyle sevindirdiniz.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 Efendim. Buraya geldiğinizden beri tam 3 gün geçti. Artık misafirliğiniz tamam oldu. Bugün sohbete çıkacağım. Size de benim yanında bir minder hazırlanacak. Buyurup oraya oturursunuz. Enve dersiniz efendim. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri şimdi de Muhammed Kunul Efendinin derslerine başlar.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 Bana biraz su getirir misin? E, Tabii tab efendim. Buyurun efendim. Bismillah. Elhamdülillah. Su ne büyük ne aziz nimettir. Sağ olasın evladım. Bu içtiğimiz leziz suya İstanbul'a Sultan Süleyman Han getirmiştir. Aman nasıl bilir misiniz? Binlerce kuyu kazdırmış. Fakat bir türlü muvaffak olamamıştır.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 bana. Neden düştün bu ihtiyarın peşine? O dostun kim? Sen kimsin diye neden sormadın? Şimdi hızlı hızlı yürüyor. Ta Zeyrek mahallesine geldik. Ah durdu. Kapıyı açıyor. Gel ya Yahya. Hadi içeri girelim. Peki. ya ya Hoş geldin. Ben de seni beklerdim. Elhamdülillah geldim. Siz... siz...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 ...belki sen kavuşursun... ...biz varamadık sana. Bu da demek şimdi? Gayet açık. Tövbe edip niyetini düzelteceksin. Nasıl? Yaptığın bütün kötü amellerden pişmanlık duyup... ...bir daha işlememeye söz ver yeter. Tamam tamam tövbe etsin tamam. Öyleyse vur kasmayı <Gülüyor>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 İşte o i̇şte oldu. Tevben kabul olmuş bak. Duvar yıkıldı. he Evet. Yine kayboldu. Ama içeride hiçbir şey yok. O ne? Bir ahire. Üzerinde de bir kitap var. Dur bakayım. Dur. Olamaz. Bu kitap... Bu kitap benim...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 hewas kediye gene yakın onu ne Ne? Ne dediğini deniyorsun ha? Ayda oğlum A anne sen uyumuyor muydun? <Gülüyor> Ay sever kapının çalındığını duydum. Koştum baktım kimsecikler yoktu. Sonra kapıyı açtım bir de ne göreyim? Dün sen sattım dediğin antika eşyaların hepsi orada duruyor. Öylece. Duruyor. Ne? Antikalar mı? Kimin bıraktığını görmedin mi? Hayır, görmedim.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 ova giden avlanır demişti. Ben de avlandım. Bir tuzağa düştüm. Ama elhamdillah salamet düzağım. Gece gece sunduk. Bir başka programda konuşmak dileğiyle hoşça kalın.